Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle biraz düşünelim bugün. Dertlerimiz var, imtihanlarımız var. Oğlu surat asıyor diye dünyayı çekilmez zanneden, her ay kira vermek zorunda olduğundan, kocası istediği koltuk takımını almadı diye hayata küsenler var. Dünyanın en bahtsız, en mutsuz insanı olduğunu, sananlar var. Yüzünde beliren bir sivilce yüzünden utanıp, o gün dışarı çıkamayacak kadar üzülenler var. Birçok şeye üzülüyoruz. Dert üstüne dert çektiğimize inanıyoruz. Evet, dünyaya gözlerin açılmasıyla başlayıp, derecesine göre artan, eksilen türden, aynen demirle altın gibi, kömürle elmasın birbirinden ayrıştığı imtihanlar var. Biliyorsunuz, altın öyle zor elde ediliyor ki, altının diğer madenlerden kurtulabilmesi, has hale gelmesi için, ateş üstüne ateşlerden geçirilip eriyik hale gelmesi lazım. Sonra, kendine biçilen şekil ve heyete sokulabilmesi ve en sonunda gönüllerde, gerdanlarda yerini alabilmesi için, Uzun bir iş lazım. İşte insan da nice imtihanlardan geçecek ve sınanacak. Şimdi derdimizin büyüklüğünü hissediyoruz ya, yaşıyoruz ya, düşünelim. Söyler misiniz acaba hangi çekilmiş sıkıntı ve eziyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çektiğine denkti? Evet hepimiz şimdi hasta oluyoruz. Doktorlara gidiyoruz. Oramız buramız ağrıyor veya etrafımızdaki insanların. Lakin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığının şiddeti öyle ilerlemişti ki, sizden iki kişi kadar sıkıntı çekiyorum buyurdu hadis-i şerifinde. İbne i Mesud radiyallahu anlatıyor. Sizden iki kişi kadar sıkıntı çekiyorum. Kendisi son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin Allahu Teala'nın izniyle etrafında pervane oldukları haldeydi. O değil miydi? Mekke'deki kabilelerin birleşip mübarek vücudunu hançerlerle delik deşik etmek için sözleştikleri peygamber. İslam devletinin ilk başı olarak göklere kadar şehrin tamamını meleklerin koruduğu o yerde o zamanda Ayşe annemizle kurduğu aile düzenine çomak sokmak istemediler mi? Ayşe annemize radıyallahu anha zina iftirasında bulunmadılar mı? Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bir anlamda zehir edilmedi, e, zehir edilmedi mi kendini? Bir aydan fazla zaman boyunca hanımına iftira edilmiş Peygamber olarak dolaşmadı mı acaba? o asr-ı saadet'te Medine sokaklarında. Evet. Dert sadece bizde var zannediyoruz dostlar. Allahu Teala sevdiği kullarına dert ve bela veriyor. Nitekim dünyada en fazla sıkıntı ve musibete uğrayan insanlar da peygamberler. Peki bizim başımıza dertler geldiği zaman, sıkıntı geldiği zaman Bizim kötü olduğumuzu mu anlatıyor? Hayır. Hatta şöyle bir hüküm de çıkarmak doğru olmaz. Başına musibet gelen her insan iyi bir insandır. Demek ki başına bir şey gelmiyorsa bir insanın o kötüdür. Hayır böyle bir hüküm de yok. İnsanın başına gelen her sıkıntı onun yaptığı ettiği günahlara kefaret olacak inşallah. Bu da Ahiretteki azaba karşı, şu dünyada az bir sıkıntıyla o günahların silinmesine vesile olacak. Başına dert gelen insan ne yapıyor? Daha fazla sabrediyor. Zaten elinden başka bir şey gelmiyor ki. Dert gelmeyen kimse daha çok şükrediyor. O da şükretmekle imtihan olunuyor. Her iki şekilde de insan mükafata erebilir. Aslına bakarsanız, bizim ilk başta, bakış açımızda bir bozukluk var. O toz pembe hayallerle süslediğimiz dünya aslında yok. Pembe panjurlu evlerin hayaliyle, sorunsuz, problemsiz bir yuva, bunlar zaten yok. İnsanların ölmediği, yok olmadığı, acılar çekmediği, Adaletsizliğin olmadığı bir dünya zaten bize var denmedi. Böyle bir dünya bize vaad edilmedi de. Kıssadan hisseler duyduk çocukluğumuzdan beri. Ne güzel şeyler onlar. Ama o kıssadan hisselerde yaşananları yaşayacaklar da biz değildik anlamadık. Demem o ki hayalci olan bizleriz. Bugün gelecekten bahsediyoruz. Bugün garanti altına almaktan bahsediyoruz. Kendi hayatımızın, emeklilik yıllarımızın, sanki bir garantimiz varmış gibi ve çocuklarımızın geleceğine yatırımlar yaptığımızı zannediyoruz. Hayalci olanlar bizleriz. Öyle şey ki, o kadar garip bir duruma geldik ki, mutluluğun bile neredeyse, sigortasını yaptıracağız. O kadar garantici gitmeye çalışıyoruz ki bu çok büyük bir yanlış tanımlama. Dünyayı anlayamamaktır. Dünya Allahu Teala'nın sadece biz insanları ve cinleri imtihan etmek maksadıyla hangimizin daha iyi işler yapacağını görmek için yarattığı, bizi de içine koyduğu yerdir. Dünya zaten cennet diye söylenmedi ki. Bugün gelecek, gelecek, gelecek. Aklımıza öyle şeyler sokuldu ki, dünyanın her bilgisini, teknolojisini ve içinde neler varsa hepsini de alsak, doymayacak bir hale geldik. Hani deriz ya, dünyanın tapusu sende olsa ne fayda diye, hazır tapu demişken çok garip değil mi? Bugün tapular konuşuluyor. Bu tapu kaç tane el değiştiriyor. Bir de bununla övünüyoruz. Öldükten sonra kızıma, oğluma veya tanımadığım birine bırakacağım evrakları taşıyoruz. Ve bundan mutluluk duyuyoruz. Aslında hammallık yapıyoruz. Neyin tapusu? Aldığın yer daha önce kimindi? O arsaydı, apartman değildi. Peki o arsa kime aitti? Birileri geliyor, birileri gidiyor sadece. Yarın bizden alınacak şeyler bunlar. İşte dert edindiğimiz şeyler sadece dünya ile ilgili ve bu dünyadaki yaşlılık hayallerimizle veya çoluk çocuğumuzun geleceği ile ilgili olduğu için bu sorunu yaşıyoruz. Gerçek gelecek olan, ölüm sonrasında başlayacak ahireti gelecek diye görmediğimiz için Buradayız. Her insan imtihan oluyor biliyoruz ama soru kitapçıkları ayrı ayrı bazılarına A bazılarına B bazılarına C diye kitapçıklar veriliyor değil mi sorular kişiye ve seviyeye göre sıralamada değişiklik gösterebiliyor ama puan değeri ve puanlama sistemi aynı bugünkü sınavlarda böyle ahirette de öyle şöyle buyruluyor Andolsun biz sizi biraz korku biraz açlık biraz da mallardan canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz müjdeli o sabredenleri bize bu sınav ile alakalı tüm doneler verilmiş şu şu Sayfalardan sınava tabi tutulacağını bilen öğrenci, hemen o üniteleri çalışmaya başlar, ezberler, değil mi? Bir de genel yapılan sınavlar vardır. Sadece o ünite bu sayfalar değil, şu kitaptan soracağım veya geçmiş yıllara ait sorular da olabilir denir. Dünyadaki sınavda bir bakıma buna benzetilmektedir. Gösterilecek davranışın, Sabır ve rıza olduğunu öğreniyoruz burada. İnsan üç sabırla sorumlu. Bir tanesi, musibete karşı sabır. Başına bir olay geldi. O dakikalar içerisinde hangi hali takınacaksın o? Yani bir trafik kazası, bir ölüm haberi. Hoşuna gitmeyen bir durum yaşadın. İşte... O anda ne yaşadığın, olaya karşı verdiğin tepki en önemlisi. Peki ikincisi ne? Günaha girmemekte sabır. Canın bir şeyler istiyor. Derler ya canın ekşilimi istiyor diye. Evet birçok şey istiyor canın ama korktun, sabretsin. İnşallah şu zaman yaparım, bu zaman yaparım dedin. Bu da başka bir artı oldu. Ve üçüncüsü. Sana ne emredildi ibadet etmen. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vesaire. En fazla aklımıza gelen ibadet, vücudumuzla yaptıklarımız. Onlara sabretmek. Sabahın erken vaktinde yatağından kalktın, abdest alman gerekiyor. Değil mi? Ramazan-ı şerifte sahura kalkman lazım. İftara kadar aç durman lazım. Bunların hepsine sabretmen gerekiyor. İşte bu sabır çeşitlerinden bugün konumuz olan sabır bir olay başımıza geldiği anda ilk anda gösterdiğimiz sabır. Aslında musibet geldiğinde birbirini suçlamak değil, insanın birbirini teselli etmesi gerekiyor. Yani haşa Allahu Teala'yı şikayet eder gibi kullara dert yanmak çözüm değil ve daha büyük sıkıntıları beraberinde getiriyor. Bilekis Nevsimizi ve başımıza ne olay geliyorsa Allahu Teala'ya şikayet edip sabretmeliyiz insanlara değil. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu sabredenlerle beraber olduğunu ve sabredenleri sevdiğini buyuruyor. Şimdi biz o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Peygamberler dahi Allahu Teala hepsinden razı olsun. Şefaatlerinden mahrum eylemesin amin. Hepsi imtihandan geçirildi mi? Her birinin ayrı dertleri var mıydı? Evet. O zaman Allahu Teala'dan başka kimse yüzde yüz korunmuş değildir. Zarar görmeyecek halde değildir. Hiçbir korku, endişe veya panikleme, moral bozukluğu yaşamayacak değildir. Herkes fanidir ve bu dünya fanilerin çöplüğüdür. Kıyamete kadar hiç kimse de bu kuralı değiştiremeyecektir. Biliyorsunuz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından iki buçuk üç yıl kadar önce Yahudi bir kadın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zehirli bir et yedirmişti değil mi? Efendimiz aleyhisselatu vesselam vefat etmesine çok az bir zaman kala o Yahudi kadının verdiği zehirli eti hatırladı. Ayşe annemize radıyallahu anhaya ne buyurdu? Ya Ayşe, o yediğim zehirli et var ya, şu an damarlarımda hissediyorum. Bunları hadis-i şeriflerde okuyoruz. Bakın. Şimdi bunu niye anlattım size? O anda Rabbimiz Celle Celaluhu'nun gönderdiği melekler, koruyucu melekler Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le beraberlerdi. Demek ki kader var. Bir peygamber de olsanız, Sallallahu Aleyhi ve Sellem en gözdesi olsanız Allahu Teala'nın yaratmış olduğu ama bu imtihana tabi tutulma devam ediyor. Melekler şahitti o zehirlenme anında. Öyle imtihanlı olaylar başına geldi ki, birçok kararında, birçok başına gelen olayda, haberdar olamadı. Çünkü kuldu, insandı. Ve aynı zamanda, insanların en şereflisiydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki biz bugün ne yapıyoruz? Sakal bıraktık, çarşaf giydik. Umre'ye hacca gittik. Veya hafızları okuttuk, iyi bir şeyler yapmaya çalıştık. Allahu Teala kabul eylesin, amin. Ama hep bir beklentimiz vardı. Ben o kadar iyi işler yapıyorum ki, o kadar hayır hasenatta bulunuyorum ki ve insanların yapmadığı şunları şunları şunları hayatımı o kadar tatbik ediyorum ki diye başlayan cümleler. Farkında mısınız? Hep bunları düşünüyoruz. Bunların sonrasında başımıza bir şey gelmeyeceğini düşünüyoruz. Öyle ya, o kadar iyilikler içerisinde bir hayatım oldu ki, ne gelecek benim başıma? Arkadaşlar, eğer böyle bir düşüncemiz varsa, ben ne kadar takva sahip olursam, benden belalar, imtihanlar, gözyaşları, ayrılıklar uzaklaşır diyorsak, burada yanıldık anlamına gelir. Biz dünyayı bir kez daha sorgulamalıyız. Benim dünya ile ilgili acaba yanlış bilgilerim mi var diye. Böyle bir şey dünyada hiç kimseye nasip olmamıştır. Yani sakıntısız, problemsiz bir hayat. Lütfen hatırlayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi yetiştirmiş. Toplumu o cahiliye bataklığından nerelere götürmüş? Lakin onlardan bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı bize daha az para veriyorsun ya Resulallah deyip tepki vermedi mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi kırılmadı mı? Şaşırmadı mı buna? Üzülmedi mi? Sonra hatasını kabul etti, helak olmaktan kurtuldular. Bunları da yaşamadım ama yaşadı. Kardeşlerim, alemlerin sahibi, Rabbimiz Celle Celaluhu'nun en sevdiği insan olan, sallallahu aleyhi ve sellem, bunca imtihan yaşadıktan sonra, benim senin, ya bu konuda niye böyle oldu dememizin, ne kadar saçma olduğunu bilmemiz gerekmekte. Çünkü, en mutlu olmaya, nimetlerden en fazla lezzet almaya hakkı olan kendisiydi. Lütfen ama lütfen düşünün. On binlerce Kur'an ifadesiyle hadislerde de biliyoruz. En doğru sayıyı Rabbimiz Celle Celaluhu bilir. On binlerce peygamber, yüz bini aşkın peygamber toprağa gömülmedi mi? Böyle bir topraktan Cennet toprağı ümit etmek akıllıca mıdır acaba? Adem aleyhisselamın bir cezası üzerine gönderildiği şu dünyada cennet hayatını isteyen, problemsiz bir hayatı özleyen insana ne demeli? Bu hayat böyledir. Ve bugüne kadar da hep böyle anlatılmıştır. Ey insanoğlu! Ayağını denk kal, Öyle bir dünyada yaşıyorsun ki, şöyle şöyle imtihanlar var, böyle böyle sıkıntılar var denmiştir. Bize yalan atılmadı. Biz kandırılmadık arkadaşlar. Hayatın gerçeği, karı koca arasındaki tartışmalar, eskiyen eşyalarımız, çatlayan evlerimiz, yaşanan trafik kazaları, bir türlü bitmeyen borçlarımız... Abinin amca arasındaki küslüğü, insanların dostum dediklerine kurduğu tuzaklar, belki de hiçbirimizin istediğinin olmaması, çocuğumuzun asi hareketlerde bulunması, işte hayatın gerçeği bunlardı ama biz yanlış anladık güllük gülistanlık bir yer. Evleneceğimiz zamanda, o yerin içerisinde dünyanın en mutlu çifti olmayı hayal ettik. İlk problem, sıkıntı, tartışma, surat ifadesiyle karşı karşıya kaldığımızda, ne oluyor ya dedik. Çünkü biz dünyayı iyi okumadık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, 571 yılında doğup, 632 yılında vefat ettiğini ezberledik. Hicreti, annesinin ismini ve birçok sünneti, misfağı bile ezberledik. Lakin, hayata nasıl bakıyordu? Acaba, dünya kendisi için neydi? Hangi imtihanlarla yüzleşti, buna bakmadık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, demek ki, hayatından da almamız gerekenleri ıskaladık. Halbuki bize vaat edilen tam da böyle bir dünyaydı. İmtihan yeriydi. Bizden önceki kavimlerin, nesillerin yaşadığı sıkıntıları yaşamadan, cennete girebileceğimizi düşünmememizi söylemişti Rabbimiz Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'inde buyurmuştu. Onu da anlamadık. Ama Yanlış anlamalarımızdan dolayı, istediklerimiz, beklentilerimiz, hülyalarımız gerçekleşmediğinde, hele hele onlardan uzaklaşmaya çalıştığımızda, bu sefer niye böyle oluyor diye mızıkçılık yapmaya başladık. Ama tekrar ediyorum, bize zaten yalan söylenmedi. Kur'an-ı Kerim ortada, değiştirilmemiş ve değiştirilemeyecek kıyamete kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı ortada, peygamberlerin hayatı ortada. Hiç birisinin içerisinde dünyanın tatlı, şirin, misirin bir yer olduğu söylenmedi. Kardeşlerim, müminlerin başına gelen bela ve musibetlerin birçok nedeni hikmeti olabilir. Bazen bu bizim faydamızı olur. Eğer isyan edersek Allah korusun, zarara dönüşür. Şura, Nisa, Rad surelerinde şöyle buyruluyor: Size gelen musibet, işlediğiniz günahlar yüzündendir. Sana gelen kötülük, kendindendir. Günahların yüzündendir. Bir millet, kendini bozmadıkça, Allah, onların hallerini değiştirmez. Bela, hastalık ve musibetler, günahların kefareti için, yani affedilmesi için gelir. Her musibet, affedilecek bir günah için gelmektedir. Yanında bir hediyesi vardır. Mü'mine gelen her sıkıntı, evet, günahlara kefaret oluyorsa, mü'minin günahları affoluncaya kadar, bela ve hastalık gelmeye de devam edecektir. Programımızın ilk dakikalarında dikkat ettiyseniz, soru kitapçığından bahsetmiştik, A, B, C, D diye, bugünün kullanılan tekniğinden. Aynen onun gibi, bazen zenginlikle sınanan insanları görüyoruz, onları kınıyoruz, kendi imtihanlarımızı unutuyoruz. Oturuyoruz bir köşeye, Çekiliyoruz şöyle koltuğumuza, Vay be adama bak ya, O kadar para kazanıyor, Şöyle şöyle zengin bir insan ama, Şu kadar hayır hasenatta bulunmuyor, Veya gördün mü, Veya duydun mu, Şunu şunu almış bu kadar paraya da, Bunu buna almamış, Zannediyoruz ki, Onun imtihanı yok, Senin imtihanın, o kişiyi çekiştirip çekiştirmeyeceğinde onu unuttun sen. Her insanın bir imtihanı var ve bunlar değişebiliyor. Bugün, para ile denenen bir insan, parası olduğu zaman yine deneniyor ama unutuyor onu. Sadece fakirlikle imtihana tabi tutulacağını zannediyor. Hayır, zengin olduğu zaman, Allahu Teala nimetini arttırdığı zaman yine deneniyor ama aklına gelmiyor. Güzellikle deneniyor insan, bazen insanların dönüp dönüp baktığı, bir organının eksikliği veya yüzünün yanması, trafik kazasından sonra birçok ameliyat olması ve yüzünün hala bakılacak şekilde olmamasından dolayı imtihan ediliyor. Ve dışarıdan baktığımız zaman işte, şunu kaçırıyoruz, ıskalıyoruz, göremiyoruz. Bir dakikaya, benim de bir imtihanım var. Onun da öyle. Kimisi hanımıyla, kocasıyla. Kimi, onlarla çok iyi durumda, iş yerinde sıkıntıları var. Kiminin, kendi anne babasıyla iyiken hanımının, kocasının anne babasıyla küslükleri var, laf götürüp getiriyorlar boyna diye yakınıyor. Kimisi mahallesinden bakmış, kimi kirasını ödeyecek duruma henüz gelememiş borç harç içerisinde, para bekliyor. Kimisi hastalık içerisinde, kimisi ağır hastalıklar, kimisi panik atak, psikolojik sorunlar, kimisi o küçücük yüzündeki sivilceyi eritme, onu kapatma, insanlara rezil olmayayım derdinde. Her insanın imtihanı farklı farklı ve derecesine göre değişiyor. Eserlerde bunları görüyoruz. En şiddetli bela peygamberlere, velilere geldi demiştik. Bu söz bize ait değil. Tirmizi'de ve Taberani'de geçen hadis-i şerifler. Demek ki bizim şer gibi gördüklerimiz arasında hayır olabiliyor. Bir durum başımıza geldi, imtihan başımıza geldi. Evlenmek üzereydik. Her şey çok güzel devam etti. Tam evlenmeye üç ay kala öyle gelişmeler yaşandı ki birdenbire araya soğukluk girdi. Bir şekilde düğün olmadı. Eyvah! Aylarca bir moral bozukluğu yaşayacağım şimdi. Evet ama bir taraftan da şunu düşünsem olur mu? Ya ben, o kişiyle evlenseydim ve aradan birkaç yıl geçtikten sonra, o çok sevdiğimi zannettiğim insan tarafından, kötü bir muameleye tabi tutulsaydım, öldürülseydim. Çok sevdiğim o insanın değiştiğini görseydim, elimden de bir şey gelmeseydi, hayatım boyunca bir hapishane gibi o kişiyle, o kadın veya o adamla yaşamak zorunda kalsaydım. Çocuğum için veya şunun için veya şu ne der, bu ne der diye. Hiç onu düşünmüyoruz. İleride daha büyük bir sıkıntı yaşayacaktın. Ondan kurtuldun, unuttuk. İş yeri açmam lazım. Bir türlü açamıyorum. Kısmetim bağlandı. Niye bana böyle oldu? O şunu yaptı, bu bunu yaptı ama ben hala şu dükkanı açamadım. O kadar dükkan açan, iflas eden var. Dükkanına bela gelen var, değil mi? Ağır imtihana tabi tutulanlar var. Dükkan yanıyor, sabahleyin bir geliyorsun, Allah korusun. Her şey gitmiş. Hırsızlar bir geliyor, her yeri mahvetmişler. Bilemiyoruz ki. Bizim bilmediğimiz şeyler dönüyor. Bizim bilmediğimiz şeyler oluyor. O yüzden, olanda hayır var diyoruz. Bir de belanın en şiddetlisi, Dikkat ettiyseniz, Allahu Teala'nın çok sevdiği kimselere geliyor belalara sabır, sıddıkların derecesi aynı zamanda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelecek musibetlere karşı dayanma gücü vermesi için Allahu Teala'ya dua edip yalvarıyordu. O yüzden ne olur? Bugünkü anlatmak istediklerimizi İyi anlamaya çalışın olur mu? Tarih bilmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bilmek, bir ezberden öte geçmezse, bizim için büyük bir kayıptır. Hac ederken, onun gibi hacettiğimiz, oruç tutarken nasıl oruç tutacağımızı, öğrenip onun gibi tuttuğumuz, namaz konusunda, namazı onun gibi kıldığımız, Kur'an'ı onun gibi okumaya çalıştığımız, taklit ettiğimiz üzere nasıl biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alırken, alıyorken, neden acaba eşimizle bir tartışmamız olduğunda kendi hanımları ailesiyle ilgili kendisinden destek almıyoruz? Hayat artık beni çok yordu, bıktım ya, gidecek hiçbir kapım yok, her kapı bana kapanıyor diye düşündüğümüzde, neden sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatından, o hatırladığımız zaman bile bizi üzen Taif'i aklımıza getirmiyoruz? Kapılar zorlanmıştı, zaten hanımı vefat etmişti, kol kanat geren amcası vefat etmişti. Müşriklerin baskıları vardı, Taif'e gitmişti ve kapılar yüzüne kapandı. Haşa, öyle şeyler söylendi ki, Bir de sen, peygamber olduğunu söylüyorsun öyle mi? Dediler Taif'te. Uzaktan akrabalarıydı. Bunu dedikten sonra yanındaki bahtsız kişi dedi ki, Söyler misin? dedi. Allah, senden başka birini bulamadı mı peygamber olarak gönderecek? Haşa! Ya! Neden acaba kapılar bize kapandığında kendimizi güçsüz, mutsuz hissettiğimizde anlayamıyoruz. Benim Peygamberim de Aleyhisselatu Vesselam bunları yaşadı, daha ağırlarını yaşadı. Ama o Peygamberdi, ben Peygamber değilim. Ama o derece fazla fazla yaşadı. Onu anla. Sen de onun yolundan gitmen gereken. Benim senin Ahmet Mehmet gibi nefsi olan kullardansın. Kardeşlerim annesi henüz onu 10 on yaşında bir delikanlı olarak bırakmadı mı dünyada? Vefat etmedi mi Amine annemiz? Yetim bir çocuk olarak doğmasından dert çıkarmayalım mı şimdi? İnşallah ölmeden Dünyanın gerçek yüzünü tanımak bize nasip olur. Gerçek yüzünü. Öldüğün anda zaten gerçek yüzünü anlıyorsun. Ölmeden önce dünyanın gerçek yüzünü tanımak bize nasip olsun. Bugün cennetten dendiği zaman, bugün efendim e, hurilerden bahsedildiği zaman, ne kadar ayrı bir hayal kuruyoruz. Ne kadar farklı bir hale giriyoruz değil mi? İşte o kadar dünyanın bir o kadar yalancı olduğu, dünyada imtihanların olacağı, dünyada küçük mutluluklarla yaşama tutunmamız gerektiğini de bilmemiz, hayal etmemiz lazım. Gerçekçi olmamız lazım. Hayal dünyasında yaşamamamız lazım. Kardeşlerim, Münafığın başına gelen musibet ve hastalıklar, münafık sıkıntıya sabretmeyip şikayette bulunduğu için, onun hakkında bir ceza olur. Ama mümin bir kadın veya erkek, hasta oldu, başına bir şeyler geldi, o şunu dedi vesaire. Mümin, bunların Allah'tan geldiğine inandığı için, bir de sabrederse, Sıkıntıları günahlarına kefaret oluyor Şükür ve rıza halinde Olgun müminlerin Hastalık, sıkıntıları işte bunlar Bela ve musibet halinde de Allah'a hamd ve şükür görevlerini Yerine getirirler İnşallah sıkıntılarımız O yaşadıklarımızda Bizim Allah katındaki derecelerimizi Yükseltecektir Buna iman etmek durumundayız yani aslında kazancımız var. Bu dünya imtihan dünyası. Allah katında derece sahibi olmanın yolu da buradan geçiyor. Yapacağımız iş başımıza bir şey geldi. İlk şoku atlattık. Sakin olacağız. Sabır ve rıza ile karşılayacağız. En çok kazancımız bu dakikalarda yani başımıza gelen o imtihanın bize ağırlığını verdiği zamanlarda peki ben bunu nasıl başaracağım nasıl o dakikalarda bugün dediklerinizi hatırlayacağım çok fazla düşünerek kendimizi o zamanlara hazırlayarak e her gün başıma ne zaman ölüm gelecek ne zaman sevdiklerimi kaybedeceğim ne zaman iflas edeceğim bunları mı getireceğim hayır Allahu Teala'nın yap dediklerini yapmak yapma dediklerini yapmamaya çalışmak ve bu yolda çalışanlara ilgi göstermek, takip etmek, yani ilim meclisleri ve güzel bir çevre. Bir yanlış yaptığımız zaman, kardeşim yanlış yapıyorsun diyenlerden oluşan, iyi gün dostları değil, gerçek dostlardan oluşan bir çevre. Üç kişi olsun, hadi bir kişi olsun ama olsun. Kazançlı olacağız. Lehimize çevireceğiz bunu. Yani başa gelen her bela sıkıntı ceza olarak algılanmamalıdır. Şimdi dünya bizim gerçekten hayal ettiğimiz bir yer olsaydı, Allahu Teala ne dedik bunu zaten ilk önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaşatacaktı, değil mi? Ama olmadı. Ayrıcılık gösterilmedi arkadaşlar. Dünyada herkes ölecek. Ölmek için yaşıyor. Bunların, tüm bu yaşadıklarımızın inşallah son bulduğu ve mükafatların da verileceği zamana iman ediyoruz. Öyle bir zaman gelecek ki, o cennetteki inşallah çınarların altında, o tuba ağacının gölgesinde ağırlanacağız diye ümit ediyoruz. Buradan bir şeyler göndermenin gerektiğine de inanıyoruz. Dünyayı cennet yapmaya çalışmamak gerekiyor, ona da inanıyoruz. Çünkü cennet olmayacak dünya. Biz bunu anlayacağız ama iş işten geçecek, o yüzden öyle dua ettik. Ölmeden önce dünyanın ne olduğunu Dünyaya geliş amacımızı bilip ahirete yönelebilelim. Herkesin kilosu ayrı değil mi? Boyumuz ayrı. Bazı noktalar aynı. Herkes kendi gücüne göre bu imtihanlarla karşı karşıya kalıyor. Allahu Teala Teala hiçbirimize taşıyabileceğimizden daha fazlasını vermiyor, vermeyecekti. Kendi sözüdür. Büyüklerimizin güzel sözlerinden bir tanesi, Evladım, Allahu Teala dağına göre kar yağdırır. Yani taşıyamayacağın yükü sana taşıtmaz. Dışarıdan ne kadar ağır bir imtihanı var, bu bana verilse ben muhakkak bunu taşıyamazdım dediğin bir olayla karşı karşıya kaldın. Merak etme, o senin başına geldiği zaman da dayanma gücün veriliyor. Zaten dayanamadığında da Ruhun alınıyor Herkes Kendi gücüne Nispetle Bu imtihanlarla karşı karşıya Şunu söyleyebiliriz İnsan Ruh ve karakterinin imtihan olmadığı bir anı yok Geçmiş enbiyalar Aynı yolda kader birliği yaptığı Güzide ashaplı da Hepsi ama hepsi imtihana tabi tutuldu. Peki ahiret olmasa ne olurdu? Diyoruz ya iyi ki ahiret var diye. İyi ki ahireti olan inanç var. İyi ki Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizi görüyor olmasına iman ediyoruz. İnancımız var. İşte bu olmasa ne olurdu? Hiçbir şeyin anlamı kalmazdı. Nasıl sabredebilirdiniz? nasıl tahammül edebilirdiniz, ne anlamı kalırdı. Böyle olmamalı, olmamalıydı dediğimiz, ama bizim hayrımızın böyle olmasını gerekli kılan, nice imtihanlar içinde geçti ömrümüz. Hayata anlam katan, acısı tatlısıyla bu imtihanlar, Tabii bazı imtihanlar var, çetin mi çetin, zor. Bazıları, şöyle alıştırma kabilinden, o büyük güne hazırlık için. Zira musibetler sabrı imtihan ediyor. Musibetler inancımızı imtihan ediyor. Musibetler bizi imtihan ediyor. Bazen sevinç, bazen dert, sıkıntı, mihen. Ama imtihan. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İnanmış olan kimsenin başına gelen her işini şer görünse sabırla, hayır görünse de şükürle mukabelede bulunacağı bir hayretler kuşağı olarak tanımlar. Nimete şükür, nikmete sabır. Kardeşlerim, Mevlana'nın bir bu konuda yorumu var. Diyor ki, Sıkıntı yok efendiler. Dert insana yol gösterir. Aşk yüzünden dert bana deva, Cefada vefa oldu. Dert etme, dua et. Ey dost, derdin ne olursa olsun, Umudun her zaman Allah olsun. Dertsiz dua soğuktur, bir işe yaramaz. Dertli dua, gönülden, aşktan gelir. Her hasta arar derdine dermanını elbet, aşık ise, ateşle yanıp inlemek ister. Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır. Bütün hastalar iyileşmeyi umarlar. Halbuki aşk hastası, Aman derdimi arttırın diye sızlayıp durur, anlayamazsın. Sanma ki dert sadece sende var, sendeki derdi nimet sayanlarda var. İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme, duydukları senin sesin fakat aklından geçirdikleri onların kendi düşünceleridir. Herkesin bir derdi var ve her derdin bir acısı. Acılarım katlanılmaz değil ama, bir de bazen tuz basanlar var. Ne zaman şöyle derinden bir nefes alsan, uzaklara doğru baksan, şöyle içinden bir dua etsen de, ardından beklediğinde bir iyilik görmedin mi? Bazen. ''Bitmek bilmeyen dertler, yağmur olur üstüne şapır şapır yağar. Ama unutma ki, gök gökkuşağı da o yağmurdan sonra çıkar.'' Ne güzel anlatmış. Bir anlık neşemizin hemen sonrasında üzüntüler yaşıyoruz. Bunu fark ediyor musunuz? Her şey yolunda giderken, farklı bir yola giriyoruz sanki. Moralemizi bozan gelişmeler oluyor. Ya da tam tersine, bu da başıma geldi, o da oldu, şu da oldu derken bir dönüm noktası oluyor. Bunu hepimiz tecrübe ediyoruz, biliyorum. Tam iyi alışıyoruz, bize göre kötü hissettiklerimiz oluyor. Her şey kötü giderken birdenbire artık ben dayanamayacağım dediğimiz noktada bir dönüm noktası oluyor. Çünkü insanlar ömürler boyu sürecek insanlık var olduğu müddetçe devam edecek bitmeyen bir imtihanda. Kim imtihan dünyasını rahat alemiyle karıştırır ve burada huzurlu, mutlu olmak isterse yanılır. Kim bu imtihana razı olmaz ve bunu çok bulursa haşa Allahu Teala'ya savaş açmış olur. Bu da zavallı olan insanın Allahu Teala ile savaşı olur ki çok gülünç bir hal olur. Her insan başına gelenleri bu imtihan çerçevesinde tefekkür ederse kendi imtihanını rahatça anlar. Ve Allahu Teala'nın onu yeryüzüne başıboş göndermediğini daima bir imtihan altında tuttuğunu görür. Bilirsiniz, bazı imtihanlar olur, hamurun kalitesini tartar biçer. Görünenle gizleneni, ne kadar su götürüldüğü hemen bizi açıklar, açığa çıkarır. Belki de sadece bunun için o imtihan yaşanası dedirtir. Zira insan başına gelen imtihanlarla değil, onlara karşı duruşuyla değer kazanır. Şöyle diyor, Allah'ım sen kimi dertle hasta etmek dilersen, ona ağlayış kapısını kapatırsın. Kimi de beladan kurtarmak dilersen, gönlüne sızlanma ve ağlayış verirsin. Eğer bir gün dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa içinde, Rabbine dönüp, elini açıp, benim büyük bir derdim var, deme. Derdine dönüp, Benim, Her şeyden daha büyük olan, Rabbim var, de. Dertlerin, Kederlerin içine, Öyle bir aşkla dal ki, Sonunda, Hiç beklemediğin bir zamanda, Ansızın, Hakkın kürsüsü ve arş azamı, Senin önüne gelsin. Çünkü sabır, Sıkıntının anahtarıdır. Ve diyor ki son olarak, Nefsin ejderha gibidir. Sakın öldü sanma. Uykuya dalar o kadar. Ölmez. Dertten eline fırsat düşmediği için uyur. Derdin bitince hemen çıkar. Hüner, dertsizken de nefsi uykuda tutmandır. Yani, rahata erdiğin zaman, Hemen ortaya çıkıyor. Maksat, o zamanlarda da dizginini tutman. Aynen anlatıldığı gibi, ağır bir olay başımıza geldiğinde, bir cenazemiz olduğunda veya nakite ihtiyacımız var, mutsuz hissediyoruz kendimizi, o zaman zaten aklımıza öyle kolay kolay eğlence ve günah gelmiyor. Canım şunu çekti ya, şunu mu yapsak acaba falan diyemiyoruz. Yemeğimizi zoruyoruz. Bizim ruhumuz da böyle. Hastalandığımız zaman doktora gidiyoruz. Veya nane, limon bir şeyler, ıhlamur kaynatıyoruz değil mi? Ama bazen daha ileriye gidiyor. Daha farklı bir anlam kazanıyor. İlaç almak zorunda kalıyoruz. Ne kadar sevmesek de. Bizim ruhumuzun da ihtiyaçları var ama bu ihtiyaçlar dünyadan karşılanmıyor. Bizim ihtiyacımız Allahu Teala'yı hatırlamak, zikretmek. Mutlu olmanın sırrını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmemiz lazım. Diyor ki Mevlana, Allah sana ne verirse ona razı ol. Başına gelen derde, belaya razı olur da ses çıkarmazsan o anda sana cennet kapısı açılır ama sen görmezsin. Üzülme, görebiliyorsan, dokunabiliyorsan, nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan ne mutlu sana. Elinde olmayanları söyleme bana. Elinde olanlardan bahset. Üzülme, geceler hep kimsesiz mi geçecek? Gidenler dönmeyecek mi? Yitirdiğin her neyse, bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış. Bil ki, güzellikler de var bu hayatta. Gel gitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır insanı ve kaybetmek sabrı öğretir der. Hasılı Hepimizin gücü nispetinde imtihanlar geliyor dedik. Ne kadar mukavemet sistemi gelişmemiş insanların en ufak bir mikrop karşısında yatağa düşmesi mümkünse, tecrübe edilmeden karşılaşılan çetin sınavlar karşısında da mağlup olmak mümkündür. Küçücük gözümüzde görmediğimiz bir mikrop, işte korona şu bu diye insanlar şu an panikliyor ki onları da anlıyorum. Tak, düşüyorsun, ölüyorsun. Öldüren kim? Allah Celle Celaluhu. Peki buna sebep kim? Gözümüzde göremediğimiz bir mikrop. Şimdi ne söylüyorlar? Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmeye çalışın. O küçücük mikrop yüzünden yatağa düşüyorsun. İşte, yarın öbür gün daha ağır imtihanlar, çetin sınavlar seni bekliyor. Şimdiden bunlara Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri alıştırıyor. Kardeşlerim, iyi ki imtihan var, iyi ki ahiret var. Hesap, kitap var. Bir gün, böyle morali bozuk olan bir gence, güzel insanlardan bir tanesi yaklaşmış. Evladım demiş, buyurun. Neden demiş senin moralin bozuk? Söyle bakayım bana. Çok büyük bir derdim var. Ne derdim var? Şuna aşık oldum. Bir başkasına sormuş ağlayan birine morali bozuk. Ne oldu senin ne derdin var? Şöyle oldu böyle oldu. Demiş ki hepsine. Yavrularım sizin dert diye gördükleriniz aslında büyük dertler değil. Mutlu olmak istiyorsanız size bir şey söyleyeyim mi? Müslüman olduğunuza Allahu Teala'nın eşi ve benzeri olmadığına inanmanıza, ahiret günü yeniden dirileceğinize, hesap, sorgu, mizan, tartı bunları bilmenize, bunlara iman etmenize sevinin. Allahu Teala'nın bildiği milyarlarca insan sayısını en iyi zatı bilir. Kafir olarak öldü. Öyle oldu, böyle oldu derken şekilde imanlı gittiğini düşünsene. Benim bir Rabbim var. O ki eşi, benzeri yoktur. Doğurmamış ve doğurulmamıştır. Her şeye gücü yetmektedir. Benim vekilim odur. Din gününün sahibidir. Her şeyi yarattığı gibi bu dünyayı da yarattığı her şeyi yok edecek ve yeniden var edecektir insanları. Sorgu, sual Zamanı gelecektir diye inanıyorsan, Müslümansan, sen buna sevin. Her şey ters gidiyor. Hiçbir işim doğru gitmiyor derken bile aklına bunu getir, demiş. Bizim de bundan bir pay almamız lazım. Evet, her insanın omuzundaki o yükleri en iyi kendi bilir. Sen ne kadar anlatırsan anlat, ifade et istediğin şekilde, anlayamam. Ne zaman anlarım, aynı şey başıma geldiği zaman. Sen de beni anlayamazsın, biz de bir başkasını tam olarak anladığımızı ifade edemeyiz. Ama bu demek değildir ki, başkalarına haşa kıyak geçildi. Sorgu, efendim, imtihan, acı çekmeden bir şeyleri kazandı. Peygamberler diyorum size, peygamberler onca Çile çekerken, imtihanı tabi tutulmuşken, sen mi veya senin kızın, oğlun mu, akrabaların, kıyamadığın, her neyse, o mu ondan ayrı tutulacak? Rabbimiz Celle Celaluhu, imtihanı hafif olanlardan eylesin. Derdi, dermanı veren kendisi, ya ilahi! Bizlere şifalar nasip eyle. Ya Rabbi, ne olur insi ve cinli şeytanların şerrinden, nefsimizden gelecek kötülüklerden muhafaza eyle. Bizleri bir an olsun nefsimizle baş başa bırakma ki biz yalancılardan, kötü işler yapanlardan ve kovulanlardan oluruz. Ne olur nefsimizle baş başa bırakma. Dermansız bir dert vermedin ya Rabbi. Hastalarımıza ne olur? Şifalar nasip eyle. İsimlerini bildiklerimiz, bilemediklerimiz için ne olur? Şu dakikada amin diyen kardeşlerimizin hürmetine, sevdiğin kullar hürmetine, ne olur o hastalara şifalar ver ya Rabbi. Güzel haberler verdir ya Rabbi. Güzel haberler duyurt Ya Rabbi. Ülkemizi, İslam alemini, iç ve dış mihrakların oyunlarından muhafaza buyur. Bunlar da bizim dertlerimiz, imtihanlarımız. Ya Rabbi Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Azerbaycan'da yıllarca yaşandı hala Karabağ'da, Hindistan'da yaşananlar var. Onların yaşadıkları imtihanlar. Bizim de burada ayrı bir imtihanımız var biliyoruz. Acaba dualarımızda, gündemimizde diğer kardeşlerimiz var mı? Görevini yerine getirenlerden eyle. Ne olur bizleri azap etme. O kardeşlerimizin de derhal en kısa zamanda hürriyetlerine kavuşmalarına, bu zulmün bitmesine, vesileler yarat. Amin. Allah Celle Celaluhu en büyüktür. Eşi, ortağı ve benzeri yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulühü. Velhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Esselamu aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatü.